Change your heart. Look around you. Adaptasyon Merhabalar Onur Merhabalar Mahir 15 Nisan 2012 Yeni bir şovda yine birlikteyiz Bahar geldi bu arada biliyor musun buraya? Evet, ben Avusturya'dayım. Avusturya'da pek bahar gelmemiş henüz. Öyle mi? Sen Avusturya'dasın. Yakında bekliyorlar inşallah gelecekmiş buraya da. Viyana'dayım şu an evet. <gülüyor> Haberleri geldi diyorsun. <gülüyor> Haberleri gelmiş buraya da bahar geliyor diye. İstersen e, bugünkü konuğumuzu sen e, tanıştır dinleyenlere. Evet, bildiğiniz gibi her hafta yeni konu ve konukla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Koç Üniversitesi'nin er öğretim üyesi Umut Gökçen. Umut, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Umut. Umut'u Mahir hem sana hem de dinleyicilerimize tanıtayım ben. Kendisi Teknik Üniversite Makine Mühendisi Mühendisliği mezunu. Sonra Connie Baruk'ta MBA yaptı 2000'lerin başında. Kolombiya Finansal Mühendislik'te de bir master daha yaptı. Özellikle Umut'la hani çok önceden tanışıyoruz ama e, son zamanlarda onunla birlikte sohbetlerimizin e, olduğu zamanlar Boston'a geldikten sonra hem ben hem e, Umut e, Boston College'da Finans Talks'ları yaptı. E, ve iki yıl önce de Türkiye'ye döndü. 2010 e, Eylül'den beri Koç Üniversitesi'nde. Umut sanıyorum, finans ayrı bir bölüm değil Koç'ta, hangi bölüm İşletme, İşletme İşletme İktisadi Bilimler Fakültesi'nin altında, finans grubu ya da alanı diye bizim arkadaşlar tanımlanıyor. Diğim gibi, doğru anlattım, iki yıldır Türkiye'deyim. Ağır konulara, ağır konulara girmeden ben hemen e, bu tipik Türkiye'ye dönme trendini sorayım. Yani genel olarak evet. böyle Amerika'da şu an doktorasını bitiren insanlar. Evet. Türkiye'de Tabii. pozisyonlar doluyor. Gidelim pozisyonumuz dolmadan hemen ele geçiriyoruz. Yani pozisyon doluyor diye bir şey yok. yani. Sonuçta büyüyen bir ülke. E, artı üniversiteler de büyüyor. Çok üniversite açıldı. Var olan üniversiteler de gelişiyor. O yüzden pozisyon doluyor diye bir şey... Yani öyle bir genelleme bence yapamayız. yani Hı. Her zaman e, bence yetenekli, iyi eğitim görmüş insanlara burada ihtiyaç olacak yani. Sen o, o şeye inanmıyorsun yani. O pozisyonlar doluyor. <gülüyor> yok öyle bir şey yok. Hayır <gülüyor> yani pasta büyüyor o yüzden. Yani bir kere öğrenciler, yani öğrenci tabii hiçbir şekilde azalmıyor. Evet. Ee, Genç işletme hırsızlar. Evet özellikle işletme, finans, ekonomi bu dallar her zaman gündemde popüler dallar ama dediğim gibi belki daha nasıl diyelim daha teknik ya da Türkiye'de biraz daha kullanım alanı az olacak dallarda öyle problemler belki olur mesela bilemiyorum genetik mühendisliği ya da nükleer enerji konusunda çalışan insanlar varsa bunlar çok daha tabii büyük yatırımlar gerektiren laboratuvarlar gerektiren ve her üniversitenin de bir şey yapamayacağı, e, finansal e, altyapısını kurmakta zorlanacağı dallar. Ama gibi, işletme ekonomi gibi e, dallarda bence her zaman e, Talep ihtiyaç olacak, var. Diyoruz. Bence öyle. Evet Umut, tabii iki Hı -hı. yıl önce Türkiye'ye geldiği zaman Ortadoğu ve Balkanların e, en çok dinlenen teknoloji, ekonomi, programına, podcastine <gülüyor> misafir olacağını düşünmemiştin. Kesinlikle. <gülüyor> evet, adaptasyon 29'da Umut ile birlikteyiz. Ve birkaç tane ana konumuz var tabii. Ben ilk başta bunları geçeyim. Bir tanesi Flash Crash'ten, yani Mayıs, 6 Mayıs 2010'da olan Flash Crash'ten, biraz sonra tam muhteviyatını açıklayacağız. Bundan hareketle artık algoritmaların Trading dünyasında insanların yaptığı hareketler algoritmaların, bilgisayarların hareketleri arasında nasıl bir ilişki olduğuna dair konuşacağız. İkinci volatility'ye geçeceğiz. Yani sanıyorum Türkçesi güldüğümüz bir tercih olacak ama oynaklık. <gülüyor> oynaklık. Genelde evet ben de volatilite demeyi tercih ediyorum biraz da. <gülüyor> o zaman bundan sonra bana. volatilite diyelim isterseniz. Çünkü her oynaklık evet. dediğimizde gülmeye başlayacağız 55 evet. dakika boyunca. <gülüyor> acaba bizim anladığımız oynaklıkla gerçekte olan borsadaki volatility arasında bir bağ olabilir mi? Yani bizim oynaklığı öyle tanımlamış olmamız hani oynak insan falan hoş bir şey değildir ya. Volatility evet. e... borsada hoş bir şey değil mi acaba Umut? <gülüyor> Ee, hoş bir şey değil mi? Yani genelde riskin bir e, ölçütü olduğu için tabii ki hoşlanmıyor çoğu insan Aha. fiyatlardaki bu kadar hızlı dalgalanmalardan. Ee, ama öte yandan bir gerçeği. Yani, önüne evet yani önüne geçilebilecek bir şey değil yani borsanın e, kendi doğasında olan bir şey bu. Aha. Bütün finansal ürünlerde olan bir şey. Ama ee, dediğim gibi yani oynaklık kelimesi bence tam <gülüyor> yansıtmıyor bana. Evet. Bu şekilde sanki yani borsadaki e, traderler böyle orada dans ediyorlarmış gibi gözümde <gülüyor> imajlar geliyor. <yani. gülüyor> o yüzden biz volatility diyelim. Evet. <gülüyor> Simserler böyle kül, neydi o kol bastı mıydı kol bastı mi? Kol <gülüyor> <Evet>, Mesela. <gülüyor> evet ikinci konu e, volatility diyelim. Yani uçucu, yasalar... uçucu desek uçuculuk aynı şey mi acaba devamsızlık? Hmm. Nasıl yani? Tam olarak aynı değil. Yani tercüme olarak diyorum oynaklık yerine. Ee, değil. Çünkü aslında yani biz buradaki fiyat dalgalanmalarından bahsediyoruz. Ne kadar çıktı, ne kadar indi. Hmm. Yani ortalama fiyatın çevresindeki bir dağılımdan bahsediyoruz. Ee, o yüzden bilemiyorum. daha Belki istatistik konusundaki arkadaşlar daha iyi bir tercüme bulabilirler. <gülüyor> ve üçüncü ve son konuya geçiyorum. Ee, kısaca ilk özet olarak Son konuda herhalde son, sonlara doğru artık bu big data'yı konuştuk biz haftalarca Mahir'le. Ve e, bilginin bu kadar eğişimin hızının artması hala piyasalardaki e, aktörler arasındaki, karar alan aktörler arasındaki e, asimetriyi ortadan kaldırıp kaldırmadığı konusunu konuşacağız. Yani bir şekilde biz biliyorsunuz bu programda umut biz haftalardır. Yani teknoloji ve ekonomiye yaklaşımızda hep bir demokratikleşme oluyor mu olmuyor mu? Yoksa güç dengeleri arasında böyle bir uçurumlar mı oluşuyor? Çünkü yani küreselleşme ve medya ve teknolojiye baktığın zaman birkaç tane birbirinden ayrılan konular var. Bir tanesi işte singularity. Evet. Bir tanesi de esasda değil mi? Mal esasda güç eskiden güç sahipleri daha da güç elde ediyor şeklinde. Biz burada belki yerimizi bulmaya çalışıyoruz. Onun için son konuşacağımız konu da hala asimetrinin devam et, etmediği konusunda e, özellikle finans piyasalarından feyiz alarak belki de sonda artık hayatımıza dair de bir ipucu elde edeceğiz. Yani demokrasiye tamam. gidip gitmediğimiz hakkında. Şimdi ilk konuya geçersek. Bu arada ben e, 6, 6 Mayıs 2010'da e, ilginç bir şekilde bu flash crash'in olduğu gün televizyonun karşısındaydım ve e, yani canlı olarak gördüm. CNN izliyordum. Ve e, 15-20 dakika içerisinde piyasanın %9 indiğini gördüm. Umut, ertesi gün ne düşündün? Veya o gün farkına vardın mı bunun? Ee, o, yok, o gün e, yani onu takip etmiyordum. Ertesi gün gazetede okudum onu gibi. E, i̇lginç bir olaydı ama e, bana daha ilginç gelen kısmı neden olduğunun bilinmemesi. Yani e, bazı ya bu hemen ertesi günden bahsediyorum tabii. O zamanla bu zaman arasında bu konuda çok araştırma yapıldı, çalışıldı ama... ...hemen ertesi gün insan gazeteyi okuduğunda niye böyle bir şey olmuş diye... ...kendi kendine soru zaman bunun cevabı yoktu. Şimdi cevabı yoktu. Bu bir endişe verici. Evet. Evet. E, Spekülasyonlar. oldu. Spekülasyonları hatırlarsın belki ilk başta. Yani Hı -hı. sonuçta SEC ve e, SFTC, Hı -hı. E, Amerika'daki iki güçlü kurum... ...bununla ilgili artık araştırma komisyonları kurdu evet. ama... İlk etapta gazetelerde bir dolma parmak teorisi vardı. Doğru, öyle bir şey vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya, yani şöyle diyeyim aslında, bunun hakkında birçok şey ortaya atıldı ama. Yani, yani bir traderin hata yapması, yani yanlış evet, bir parmak evet. evet, ama yani çok gerçekçi gelen tabii şeyler değil bunlar çünkü yani bu kadar e, büyük piyasalarda. Derinlik çok fazla, çok e, şey, çok takip eden ve e, oyun çok takip eden oyuncu var. Yani burada bir iki kişinin e, bir manipülasyonu ya da bir hatasının bu kadar büyük boyutta bir e, fiyata bu kadar büyük bir şekilde yansıyacağını ben tahmin etmem. E, benim kendi o günlerdeki kanım e, teknik bir problemden kaynaklanabileceği yönündeydi. Belki. Ee, alım-satım sistemlerinde, bilgisayarlarda e, olan belki bir hata. E, emin değilim ama sanırım bunun e, da tam olarak yanlış olmadığı şeklinde sonuçlar çıktı. Yani çok doğru da değil ama sanırım e, bütün gelen alım-satım işlemlerini de kaldıramayacak kadar yüklendiği bilgisayarların diye bir durum da var yani. Yani sebebi değil ama problemi daha da kötüleşmesine sebep ol, olabildiğini düşünüyorum. Afrika ee, yine de enteresan bir durumdu. Ee... Şimdi ben tamamen bir yani amatör borsa takipçisi olarak hmm. diyelim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Sanırım bu olayın ilginç olan yanı ee, genel olarak borsayı takip eden ya da analiz eden insanlar hep her düşüşün ve çıkışın bir ciddi sebebi ve altyapısı olduğuna inanıyorlar değil mi? Aslında evet. scientific, bilimsel bir durum var yani. Burada 6 Mayıs'ta evet. olan olay birazcık daha böyle supernatural, doğaüstü bir durummuş gibi görünüyor sanırım borsa dünyası. Evet evet benim de demin, de, aynen öyle zaten de, o yüzden demin demek istediğim, Ertesi günü beni şaşırtan şey sebebinin bilinmemesi hı hı. Çünkü Normalde e, işte diyelim ki bir şirket e, kar açıklar ya da işte birleşeceklerdir. Böyle bir haber ortaya çıktı zaman bunu tabii piyasa, piyasada fiyatlara yansıttığını görürüz ama hiç böyle bir olay olmadan bir bilgi akışı olmadan böyle bir şey olması şaşırtıcıydı yani. Hı hı. Ya yani o zaman şöyle araştırılması şey... gereken. Bir konu. Hı hı. Şöyle bir şey demek doğru mu o zaman yani bütün aslında borsadaki büyük inişler çıkışlar işte ne bileyim hani double dipler oluyor vesaire böyle bir takım terminolojileri de var aslında bütün bu grafiklerin. Ee, bu olan şeyler aslında iyi takip ediliyorsa ya da iyi analiz ediliyorsa önceden aşağı yukarı hesaplanabilecek şeyler diyebilir miyiz teorik olarak? Ee, teorik olarak şöyle diyeyim, teori bunun tam tersini aslında savunuyor. Hı hı. Yani e, finans teorisi aslında fiyatların ve e, bir şeylerin yani gelecekte ne olacağının tahmin edilemeyeceği üstüne kurulu. Ee, bunun da aslında çok basit bir sebebi var. Bu yeni bir teori de değil. Yani 1960'lardan beri bugüne kadar gelmiş bir şey. Ee, İngilizce market efficiency denen konu. Ee, sanırım Türkçe'ye etkin piyasa diye çevirmişlerdi. Buradaki mantık şu, fiyatlar var olan işte bir şirket hakkında ya da işte o menkul değer hakkındaki bilgiyi yansıtıyor ve her yeni gel, bilgi akışı olduğunda yeni bir bilgi geldiğinde Hı -hı. insanlar da tekrar alım satım yaparak yeni fiyatı buluyorlar. Hı -hı. E, yarın tabii ne bilgi geleceğini bilmiyoruz, yarın ne olacağını bilmiyoruz. E, o yüzden de yarın fiyatında ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Yani Ama, matematiksel olmayan açıklaması bu evet. teorinin. O zaman o ulaşırsak, bu... bilgiye ulaşırsak, bilgiye herkese ulaşırsak o zaman... Aynen, müthiş bir avantaj. En büyük avantaj. Hı -hı. Şimdi <gülüyor> o zaman e, biz traderların e, kafasında yani psikolojik... E, evet. Nedir hani psikoloji nedir dediğin zaman nedir işte organizmaların zihin faaliyetidir değil mi? Hı -hı. E, buna baktığın zaman e, milyonlarca yıldır geliştirdiğimiz böyle böyle savaş ve kaç refleksleri var. Hı -hı. Yani bazıları tradingde çok da işe yaramaz yani ne yaparsın ilk başta böyle e, müthiş optimistik olursun işte Hı -hı. Aa, çok büyük paralar kazanabilir ama birkaç saniye içerisinde kaybetme korkusuyla ne yaparsın silkelenirsin. Ee, işte keris silkelenmesi mi derler öyle Türkçe de deyimler de var ve şimdi hatta ben trading geçmişim olduğu için 90'larda bunun argosuna da çok önem vereyim neden bu kadar çok argonun geliştiği bir hani meslek argosu vardır tradingde neden öyledir biraz şey gibi herhalde mafya gibi yani yani can ve mal çok önemli şeyler değil <gülüyor> Onun evet. için çabuk ve e, doğru karar vermenin önemli olduğu yerlerde yanlış karar verdiğin zaman hayatı veya işte, e, <gülüyor> servetini kaybedebildiğin yerlerde meslek argosu da baya bol olur. Onun için e, kısa zamanda bilgiyi damardan vermen gerekir diye düşünüyorum. E, Küçücük sadece ben de kendi hani, trader geçmişine bahsedeyim. 90'lardan sonra, master'ımı bitirdikten sonra e, kısa bir süre e, döviz piyasasında yer aldım. E, bu da tam 97 Asya krizine denk gelmişti. E, güzel günlerdi çünkü biraz teknolojinin de hani e, şu anki gibi değil tabii. E, Mahir sana da anlatayım bunu. Böyle Hong Kong ve Londra'da iki tane merkezizimiz vardı bizim. E, argomuz da şöyleydi. Forex argosunda mesela deyim vardır işte. Bana bir metre kablo al. Ne anlama geliyor? Kablo sterlinle dolar arasındaki e, şey e, sterlin e, almak. Dolar sterlin almak. Sanıyorum da bu şeyden gelmiş. 1800'lerde işte ilk dolar e, sterlin paritesi belirlendiği zaman kur böyle transatlantik olarak bir yerden bir yere iletiliyormuş. Tabi biliyorsun hani telgrafın ilk günleri işte şey kablonun da telefon sayesinde kablo kullanılıyor transatlantik bir şekilde. E, oradan adı kablo olarak kalmış. böyle İnanır mısınız? Bir gün boyunca asistanımıza sekreterimize yani 50-100 kere telefon ettirdik. Yani bir Kotasyon alma ondan sonra karar verme vermeme böyle e, ve Çince konuşurdu. Hong Kong'daki dealerla Çince konuşurdu asistanımız. E, ama telefon konuşmaları 3-4 saniye sürerdi. Çünkü execution'u elimizde yapamıyoruz. Yani tombul farmak falan önemli o zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlarda ama telefonda iletişim çok önemli. Şimdi bu uzun girişten sonra ben şunu söylemek istiyorum. Bilgisayarların, algoritmelerin, algoritmaların Trading dünyasına girmesi insanların psikolojik nedenlerden olur olmaz. Ama insanların bazı yapısal e, dezavantajlarını ortadan kaldırıyor mu yoksa zaman zaman da arttırıyor mu diyeyim. Ee, benim görüşüm şu yönde. Yani, algorit yani insanların psikolojik e, yani finansal kararlar verirken işte borsada alım satım kararını verirken ee, işin ne kadar psikolojik, ne kadar bilgiye dayalı olduğundan çok e, farklı görüşlerin yansıtılması önemli. Herkes küçük bir parçayı biliyor. Herkes o bildiği küçük parçaları topladığımız zaman oradan bir piyasa oluşuyor, oradan bir fiyat çıkıyor. Şimdi bir yer biz bütün bu işi bilgisayarlara bırakıp bütün bilgisayarlara da aynı algoritmaları çalıştırırsak aynı sonuçları bize verecek. Bu da biraz tehlikeye yol açıyor. Çünkü e, bu flash crash ile ilgili ...daha sonra yapılan araştırmalarda da ortaya çıkan şeylerden biri. Bir takım bu algoritmik... E, ...trader'ların e, aynı şekilde... E, ...satış yaptığı. Yani bir, belli orada e, şeyler var. E, size o algoritmanın içinde satış kararını veren... ...bazı mekanizmalar var. E, herkes benzer algoritmalar kullandığı için... E, ...herkes aynı anda satış kararını veriyor ve o zaman da tabii fiyat düşüyor düştükçe daha çok satış geliyor ve böylelikle işte gitgide spiral bir şekilde aşağı doğru çekiliyorsunuz yani. hı hı. bunun daha önce de örnekleri olmuştu 2007'de bir quant krizi denen bir şey olmuştu bir takım hedge fundlar yine çok benzer şekilde bu kadar gün içinde küçük 10-15 dakikalık bir şey değildi o daha çok bir haftaya yayılı bir şeydi ama çok benzer bir durum vardı yine aynı bu şekilde algoritmik trading yapan bir takım hedge fundlar bir şey ihtiyaçlarından dolayı bir şeyleri satmaya başladılar. Onlar satıldıkça başka fonlar da satmaya başladı. Onlar satıldıkça diğerleri de satmaya başladı. Yani olay orada artık şeyden çıkıyoruz. Kişinin değerlendirmesinden işte o yaptığı yatırımın gelecekte nasıl sonuçlar doğuracağını düşünmesini bir kenara bırakıp her şeyi bilgisayara aktarıp Hı -hı. Sadece bir takım işte fiyattaki oynamalara göre bu kararları vermek işin o kısmı endişe verici olabiliyor. Yani, yani zincirleme bir etki yaratıyor bu benzer algoritmalar. Yaratıyor, yaratıyor kesin kesinlikle öyle. Aslında ee, ortada ee. hiçbir şey yokken ufak bir düşüşten dolayı bütün algoritmalar Aynen. satmaya başlayıp kendi ellerinde büyük bir krize yol evet. açabilirler yani o zaman. Bu konuda işte çok yani korkulan konulardan biri. O yüzden de bu flash crash ile ilgili çok araştırma yapıldığı komisyonlar kuruldu. Ee, açıkçası yeni bir şey anlamında yeni bir konu. Bu high frequency trading denilen olay. Yani yüksek frekansta çok hızlı e, insanın e, yapamayacağı hızda alım satım işlemleri ve miktarlarını yapmak. Yani bu yeni bir şey. Yani En sonunda bir belki 5-10 senesi var yok diyelim yani. E, her zaman bilgisayarlar kullanılıyordu tabii ki nasta. ama bu hızda e, işlem e, gör, gören e, hisseler abi, bu kadar büyük bilgisayar gücü e, çok yeni bir şey. Yani. Hı hı. Bunun Peki, sonuçlarının hı. ne olacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Göreceğiz. Şimdi bilgisayar sonuçta e, yani programlara yapmış her insan bilir ki e, tamamıyla analitik bir mantık üzerine kurgulanmış bir evet. kompleks mekanizma. Hı hı. Yani burada benim düşünebildiğim en önemli şeylerden biri işte yani belli bir düşüş varsa hani senin elindeki hissesini düşüyorsa e tabii ki algoritma belli bir noktada bu düşüşün hani devam edip etmeyeceğini hesaplayarak hangi evet. noktada bu hisseyi elden çıkarmak lazım buna karar verip onu satacaktır. Burada da tereddüt edeceğini Hı -hı. zannetmiyorum çünkü bir tabii. yazılım asla tereddüt etmez yani o yapılacak. Onu plan eder yani execute Hı -hı. eder yani onu. Evet. Tabii. Burada o zaman şöyle demek doğru olabilir mi? Daha organik bir algoritma üretimi. Yani aslında hani biz şimdi üçümüz aynı programı Hı -hı. kullansak, bir resim çizmeye çalışsak, üçümüz de farklı şey çizeceğiz. Bizim için Tabii. hepsi bir oda resmi olacak belki. Üçüne de oda diyeceğiz. Ama üç odada birbirinden farklı olacak. Oysaki bir algoritma doğru. çeşitliliği yaratamadığı sürece her zaman için aynı şeyi çizecektir. Evet. Burada da organik kodlama finans piyasasında çok önemli olacak diyebilir miyiz gelecekte? Ee, yani şöyle diyelim, yani ne kadar insan varsa, ne kadar trader varsa, onların yaklaşımını yansıtacak var yazılıyorsa hı hı. E, o kadar iyi. Hı hı. E, çeşitlilik, finansal piyasalar için her zaman iyi bir şey. Hı hı. E, mesela işlediğim gibi te, tek tip e, bir bakış açısı olması. O yüzden Onur'un demin söylediği Acaba bilgisayarların işine, işin içine girmesi insanın e, psikolojik etkilerden arınmasına mı e, sağlar bakışına? Ben daha başka bir taraftan bakıyorum. Yani o psikolojik etkilerden al, arınmak bir amaç olmamalı. Hı hı. E, çünkü oradaki insan faktörünü kaldırdığımız zaman e, ortaya sadece standart hep aynı durumlarda hep aynı kararı veren bir takım algoritmalar çıkacak ortaya. E, bu da yani iyi sonuçlar vermeyecektir yani. Peki o zaman aynı bir parametre ekleyelim olaya ve yani volatilitede bazı işte gazetelerde okuyoruz, aramızda konuşuyoruz. İşte özellikle bu kriz sonrasında sanki volatilitenin genel seviye olarak eski zamanlara oranla daha arttığına dair böyle hani bir sokak diliyle öyle bir konuşuyoruz bu konuda. Fakat bunun gerçekliği konusunda çok hani e, birebir vakıf değiliz. Ben şurada e, parametre olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Yani çok daha fazla oyuncu var Umut. Hı hı. Hem kurumsal anlamda hem kişisel anlamda hem de ülkeler arasındaki oyuncu sayısı, ekonomik oyuncu sayısı arttı ve bunların hepsinin değişik beklentileri var ve değişik e, kar amaçları var. Bazıları kısa zamanda, bazıları uzun vadede. Yani bu kadar çok değişik oyuncunun bir anda piyasanın içerisinde olması çeşitli piyasalarda, yani hisse senedi, uh -huh. döviz, futures, options, uh -huh. ev hanımları, <gülüyor> ev adam, Yani çünkü piyasa çok genişledi. Evet. Bunların hepsinin <gülüyor> volatility'ye bir katkıda bulunduğuna dair bir çıkarsama yapabilir miyiz? Yoksa çok mu basit kalıyor? Biraz da bu konudaki çalışmalardan bahsedebilirsen. <gülüyor> evet, yani bu kriz ile ilgili tabii çok şey yazılıp çizildi. E, Dediğim gibi özellikle işin volatilite kısmında e, genel kanı volatilitenin yükseldiği yöndeydi. E, ve aslında kısa vadede bakıldığında bu doğru. Yani 2008 özellikle Lehman'ın batışından sonra e, ve or oraya gelirkenki aylarda ondan sonrasında gerçekten müthiş bir dalgalanma görüldü. E, fakat tabii yani bunu sadece orada o birkaç aya ya da o bir yılı değerlendirdiğimiz zaman biraz bütün resmi kaçırıyor oluyoruz. Yani burada New York Borsası ile ilgili elimizdeki datalar 1925'e kadar gidiyor. En azından yani son bir yüzyılın şeyine baktığımız zaman, gelişimine baktığımız zaman borsada aslında volatility'nin Yüksek, çok yüksek oldu. Ee, zamanlar başka da olmuş. Ee, sırf bu krize ait bir şey değil. Genelde ekonomik krizlerde belirsizliğin arttığı zamanlarda tabii ki volatilite de artıyor. Çünkü e, insanlar korkuyorlar. Ne olacağını bilemiyorlar. Nasıl yorumlayacağını bilemiyorlar. Ve sürekli yeni bir bilgi akışı oluyor. Her gün e, dünya yani yarın tamam problemi çözdük deniyor. Ertesi gün başka bir problem daha çıkıyor. Birbirini ee, bütün bunlar üstte geldiği zaman tabii ki Voltault'a yükseliyor o yüzden daha geniş bir perspektif alırsak e, birçok akademik çalışma da onu gösteriyor e, bu son kriz e, bizi yeni başka bir boyuta taşımadı aslında bu ekonomik tarih içindeki e, rastlanan aslında normal bir olan. E, bu krizler oluyor Voltault'a yükseliyor ama sonra düşüyor Benim tekim şimdi de düşük Hı hı. artık krizden önceki dönemde de çok, çok düşüktü uzun zamanların en düşük volatil 2000 2000'de 2006 arası 5 arası artık krizden sonra da şu anda yani en düşük diyemeyiz ama yine de ortalama seviyelere inmiş durumda o yüzden bütün dünyanın değiştiği artık çok daha işte volatil bir dünyada olduğumuz riskin arttığı bir dünyada olduğumuz bence çok gerçekçi bir şeyle en azından bunu gösteren bir akademik çalışma yok. Peki, Dow Jones için anlıyorum, Nasdaq için anlıyorum. Ee, Eğer gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman piyasa piyasa, onlarda hı. da aynı şey söz konusu mu? Ee, şimdi şöyle diyeyim, gelişmekte olan ülkelerin <gülüyor> pazarları, borsaları zaten diğerlerine oranla çok daha volatil yani. orada Aradaki farklar zaten baştan o kadar yüksek ki yani bu krizin onlar da bana sorarsan çok da yüzde bazında bakarsak büyük bir etkisi yok. yani zaten oynak diyorsun yani. Evet böyle bir şey. Yani Amerika'da bu kadar çok dikkat çekmesinin sebebi yani hiç böyle bir şeyin beklenmemiş olduğu özellikle oraya gelirkenki yıllarda yüzde işte onlarda on beşlerde dolaşan model rakamlarından bahsediyor. Oradan 60'a 70'e fırlamak tabii müthiş bir açıklık. Ee, ama dediğim gibi krizin etkileri tabi yani o dalgaları e, adım adım diğer ülkelerde de yansıdı Avrupa'ya, Asya'ya. O ülkelerde de çıktı volatilte ama onların da yine aynı şekilde bütün tarihine bakmak lazım. Bütün hale bakıldığı zaman e, dediğim gibi hiç, benim gördüğüm hiçbir akademik çalışma bunun e, uzun vadeli bir yeni bir düzen ya da yeni bir artık alışılması gereken bir durum olduğunu e, savunmuyor. Hı. Daha çok şey gibi. Arada sıra bu tip durumlarla karşılaşıyoruz. Ee, bir takım balonlar oluşuyor. Sonra o balonlar sönüyor. Ee, piyasada belirsizliğin arttığı biraz daha işte insanların belki korkarak, çekinerek yaklaştığı zamanlar oluyor. Ee, o zamanlarda tabii ki balonlar artıyor. Yani bu bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor olabilir mi sence? Şu anda mesela sadece finansla ilgili değil haberlerde de mesela bir sürü yok işte orada şu ülkede şöyle şeyler olacak bu ülkede böyle şeyler olacak sürekli böyle bir teoriler bunun tabi belli bir sebebi aslında haberleri çıkartan insanların çok fazlalaşmış olmasıyla da ilgili haber kaynakları da çok fazlalaştı yani milyonlarca blog var yani herkes istediğini yazıyor yani şöyle olacak böyle olacak ama e, anladığım kadarıyla sen daha sakin olmak ve Akademik kaynaklara bakmak, uzun vadede olayı yani, görmek yani. gerektiğini söylüyorsun yani. Kesinlikle. Yani mesela birçok ayrıca şu, biraz yan bir konu olacak ama birçok akademik çalışma var. Bu day trader dediğimiz ya da yani gün içinde oturup bilgisayarın başına trade eden küçük miktarlar, kurumsal olmayan kişilerin tradinginde çok fazla alım satım yaptıkları evet. ve o alım satım masraflarından dolayı aslında getirilerini net olarak düşürdükleri yönünü gösteren birçok çalışma var. Yani insanlar dediğim gibi, her duydukları şeye göre hemen bir şey alıp satmaya kalkmak uzun vadede canınızı yakan bir şeye dönüşüyor. O yüzden bence yatırım konusunda birazcık daha geriden bakmak, evet. birazcık daha uzun vade düşünmek yani her e, okuduğunu, her duyduğuna dayanarak hemen onu alayım, bunu satayım gibi. E, çünkü gibi alım satım masraflı bir şey. Her seferinde bir ücret ödüyoruz. Ee, ha bir de bunu yani düşünelim. komisyon ücretleri yanında hata yapıyorsun. Çünkü çok Tabii, fazla bilgi alırsan hareket etmemeyen gereken yerde hareket ediyorsun. Sanki Aynen. ben oturdum bilgisayarın başına saat başına en azından iki tane alım satım yapmalıyım diye düşün. Hayır efendim bu. Evet. Bu başka bir şey yani bu evet. e, maaşla çalışmaktan çok daha farklı bir şey. Tabii tabii yani biri öyle bir yatırım yapar ki yani ayda bir tane alım satım yapar ama işte doğru şeyi alım satar bir yıl sonra herkesten daha fazla bir e, değere sahip olabilir. Yani ne kadar sıklıkta alım satımı yapıldığı e, getiriğinin bir göstergesi değil. Yani Getiri yaratan şey geleceğine kadar iyi gördüğünüz bir takım şeyleri tahmin etmeye çalışıyoruz. İşte bu şirket e, diğerlerinden daha iyi yapacak. İşte şu kadar kâr edecek, İşte bu yatırımlarından şöyle bir geri dönüş olacak gibi. Ya da işte genel olarak ekonomiyle ilgili. İşte şu ekonomi bu ekonomiden daha iyi gidecek önümüzdeki işte bir yılda beş yılda gibi. E, çeşitli bakış açılarımız oluyor. O zaman yani finans piyasalarında olanla real ekonomideki olanlar arasında çok bir fark yok. Yani real ekonomide de hep geleceği görmeye çalışıyoruz. Neye yatırım yapacağımızı karar veriyoruz. Hı özellikle mesela e, human capital dediğimiz hı hı. E, değil mi kendimize yaptığımız yatırımlarda da mı düşünüyoruz yani gelecekte ne evet. geçerli olacak diye onları düşünüyoruz demek ki biraz da hani finanse hep biz ayrı tutmaya çalışırız biraz da anlamaya çalışırız ama bizim bir aynamız bizim bir parçamız insan hareketlerinin e, bir güzel bir göstergesi belki birçok insan mesela e, finansı ya da mesela bir borsa endeksini e, ekonominin bir barometresi olarak e, Nifelendirir. Ee, yani şeyin bir borsanın çıktığını görmek demek e, ekonominin iyiye gideceğini söyler mi söylemez mi yoksa ekonomik iyi haberleri mi yansıtır. Bu bir tartışılabilecek bir şey ama şu e, bakış açısı aslında gerçek hayatı yansıttı. Yani i̇nsanların gelecekle ilgili beklentilerini e, bugünkü beklentilerini e, yansıtan şeylerin olduğu Yolundayım. sadece ekonominin değil hayatın bir barometresi diyorsun yani ee, tabi yani tabi çünkü şunu şöyle diyelim yani ekonomi diyelim ki bir şirket bir ürün çıkartmış yeni diyelim ki yeni bir cep telefonu şimdi bu ürünün başarılı ya da bir internet şirketi yeni bir e, ürün çıkartıyor bu e, bu ürünün başarılı olup olmayacağı en de sonunda e, insanlarla ne kadar kabul göreceği değil. yani çok daha ...sosyal psikolojik faktörler var. Bütün bunlar... ...dönüp dolaşıp eninde sonunda... ...bir fiyata özetleniyor. Oraya damıtılıyor diyelim. Yani. O anlamda... <gülüyor> ...finans... yani bir ...bana göre... ...oldukça insan bilgi veren... ...dünyada ne olup ne bittiği hakkında... ...baya bir fikir veren bir şey. O zaman burada... ...bir şey söylemem lazım. Çok önemli olur... ...senden önce... Ee... Yani borsa aslında bir definition of success, başarının bir tanımını yapıyor diyebilir miyiz? Yani illa mutlak doğru olması gerekmiyor ama hı hı. kendi dünyası içerisinde o ürünün, o şirketin, o iş alanının, evet. o insanların Tabii. başarılı olup on, yani bir skor veriyor yani onlara aslında. Skor veriyor. Evet. Bence çok doğru bir bakış açısı olur. Yani daha e, tamam, benden evvel konuşman iyi oldu. Çünkü ben de aynı zamanda kendi söylediğimi... Seninle alakalı olarak biraz daha farklı açıdan bakıyorum. Belki Umut da bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Hı. Fiyatın damatılması dedin, Umut. E, skor dediniz. Aynen, evet. hı -hı. Yani bilginin Pardon, bilginin damatılması. Fiyata gelmesi. Tamam. Yani burada biz mikro teoriden beri hep işte öğrencilerimize söylerim, işte hep fiyatın e, çok ekonomik bir bilgi e, şey servisi sağladığı düşünürüz. Hı hı. Onun için bu kadar sistem çok başarılı olmuştur. Fiyatlar evet. eğer yukarıdan belirlenirse Hatalar gerçekleşir çünkü bu bilginin geçişkenliğini engelliyorsunuz. Bu damatılma sürecini evet. engelliyorsunuz anlamında. Fakat şimdi dünyada biliyorsun artık çok kuvvetli oyuncular var, ekonomik oyuncular var. Aynı evet. zamanda diğerleri var. Şimdi mesela Mahir de bununla ilgilisini çeker sanıyorum. George Soros'lar var. Evet. İşte Julian Robertson'lar var. Yani o kadar evet. çok bütün hedge fund managerları tut. Döviz piyasalarında, evet. optionları. Dünyada yani sayılı değil mi? 10 bin diyelim, 20 bin diyelim. Çeşitli evet. bir elit var. İlla evet. servetin sahibi değiller ama serveti yöneten insanlar var. Gücün Bunlar sahibi. Gücün sahibi değil. Peki Hı -hı. bu kadar bilginin ve fiyatların çok çeşitli yöntemlerle cep telefonları olsun diğer yöntemler Hı -hı. olsun bu kadar kolay paylaşılması o aktörlerle diğerler arasındaki simetriyi mi sağlıyor? yoksa aradaki uçurum artıyor mu azalıyor mu? Simetriyi sağlamaya çalışıyor diyelim. Ee, tam bir simetri olduğunu iddia etmeyeceğim ama e, belki bir 50 sene önceye göre çok daha simetri. Yani 50 sene önce de böyle yatırımcılar yok mıydı? Var ya tabii ama o, işte, işte bizim gibi e, insanlar o, borsaya girmiyorlardı. Borsaya katılım e, son 20-30 senede çok çok arttı. E, artmasının sebebi de insanların orada daha adil bir bir yarışımı olduğunu düşünmesinden kaynaklı. Eğer siz oradaki bir takım büyük oyuncuların her zaman avantajı elinde tuttuğunu düşünürseniz, o oyunu oynamak istemezsiniz. Yani gelişmesiyle o sistem de işte biraz daha adil olmaya yolunda giderdi. Zaten birçok borsayı denetleyen kurumlar da bütün felsefelerini, prensiplerini bu. Herkese adil bir e, işte, ortam sağlama üstüne kurar. Şimdi bunun ne kadar e, başarıldığını tartışabiliriz tabii. Yüzde yüz başarılmadığından eminiz herhalde. Hı hı. E, fakat ben eskiye göre e, iyi bir gidiş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, kuralların e, uygulanması, yaptırımı, e, işte dediğimiz gibi bir takım yasa dışı e, Alım, yani, e, alım satım, evet, evet. Spek spekülatif ya da işte içeriden bir takım bilgilerle evet. e, yapılan alım satımların... Onların da türü, türü gayet... argoları var. Fiyat gölgelemesi, var işte ölçü, koşucu evet. bir sürü şeyler var. Ha, aynen öyle şeyler var. Bütün bunlar konusundaki cezaların arttığını gördük mesela Hı. son yıllarda. E, bunlar iyi işaret. Ama tabi daha çok yollar değil. Peki ben ama, e, şey hocam ha, Bu evet, noktada buyurun. çok kısa ama belki de uzun bir cevabı olan bir soru evet. soracağım da. Şimdi borsada hep duyuyoruz yani ya da ne bileyim işte takip eden insanlar daha da detaylı biliyorlardır. Belli kullanıcı grupları var diyelim. Yani işte dediğiniz gibi evet. daily trader'lar var. Hani ufak evet. yatırımcılar, işte büyük yatırımcılar, şirketler var evet. ya da işte ne bileyim böyle daha trend setter gibi insanlar var, değil mi? Hani onlar birazcık daha böyle ne olacağını hı -hı. sezen insanlar. şimdi i̇şte spekülatörler var falan filan Şimdi bu user hı -hı. grupları arasında yani herkes belli bir noktada spekülatör, herkes belli bir oranda transetir, herkes belli bir oranda büyük yatırımcı değil mi acaba? Bana birazcık sanki yani spekülatör ya yani Soros örneğini düşünürsek mesela, yani Soros'un evet, yaptığı birçok şey spekülasyon evet. ya yani ya da öyle adlandırılıyor. Doğru. Nasıl oluyor? Yani nasıl biri spekülatör seviyesine geçmiş oluyor? Tamamıyla kurallar evet. içindeyse <gülüyor> eğer. Yani dediğim gibi. Yani yalan yapayım, haber, spek... ılır, bir şey yoksa. Hı -hı. Ha, şimdi onu demek istiyorum. Yani aslında şimdi spekülasyon kelimesini biraz kötü bir manayla kullanıyoruz ama Hı -hı. E, kelimenin kendisinde bir yanlışlık yok. Evet. Yani spekülatif evet. bir aktivitede evet. yanlış olduğunu göstermiyor. Mesela evet. buradaki şey dediğim gibi mesela eğer ben buradan kazanç sağlamak için mesela bir yalan haber çıkartıyorsam ve ondan sonra onu alım satımı yapıp sonra dediğim gibi bu bilgiyi manipüle ediyorsam orada mı orada bir yanlışlık var ama normalde işte ben bugün gidip bir hisse alıyorsam bu da bir spekülasyondur. Yani orada ben yarın bu hissenin yükseleceğini düşündüğüm için alıyorum çünkü bu da bir spekülasyon oluyor. Genelde bizim işte bunları duymamız tabii dediğim gibi buradaki mevdalar büyüdükçe gazeteye, haberlere yansıyor oluyor. E, milyon dolarlık yatırımlar yaptığınız zaman o zaman e, televizyonların konuşmak isteyeceği bir konu haline geliyorsunuz. E, ama aslında yani olay temelinde işte istedik yani kurumsal yatırımcı da olsun, spekülatör de olsun ya da işte evinde bilgisayarının başında borsa oynayan bir ev hanımı da olsun. Yapılan iş aynı. Aslında herkes aynı şeyi yapıyor yani. E, temelde hiçbir fark yok yani. O zaman Mahir'in sorusuna belki cevaben yalnızca finansal kaynaklarınıza değil, esasında fikrinizle ve bunları diğer insanlara iletişimle de gücünüzü artırıyorsunuz. Yani spekülasyon denilen güç, yalnızca işte 1 milyar dolar koydun piyasayı alt üst evet. ettin değil, onun değil. yanında, paranın yanında ağzın nerede değil mi? Yani Tabii, yalnızca kesinlikle. konuşmuyorsun bunu aynı zamanda paranı da oraya koyuyorsun. Bir, ikisinin birleşimi var, nüfusun genişlemesi var evet. Tabii tabii. Yani işte diyelim ki biz kendi mahallemizde on kişi birleştik. Ee, işte haftada bir diyelim ki oturuyoruz. İşte ne aldık, ne sattık, kim Aldın kazandı, kim kaybetti. Ondan gülü gibi kaybettik. diyorsun yani. Mesela, öyle bir şey yapsa. Yani bunun içinde belki e, birileri diğerlerinden daha bir yeteneği olduğunu, daha iyi görebildiğini, takım şeyleri daha iyi okuyabildiğini e, gösterecektir. E, o zaman da e, buradan nereye varırız? O insanlar demek ki bu işi o insana delege etmektedirler. Deminir ki o zaman al sen bizim paramızı yine. O şekilde adım adım çıkarsınız o zaman herhalde. Yarın öbür gün George Soros olabilirsiniz. Vay, yani finansal evrimi güzel bir örnekle bize söyledin hocam. <gülüyor> Onurcuğum sen Boston'daki zengin öğrencileri toplayarak böyle günler organize edebilirsin bence. <gülüyor> Sanıyorum job description'ımın meslek aile akıma çok yarışmayacağı için Aynı zamanda stilime pek uyacağı zaten ama <gülüyor> en azından fikir e, mütalası yaptığımız arkadaşlarımızla e, en azından o anlamda belki etkimizi arttırmaya çalışırım. Bence 50-50 değil olay. Bazı insanların bazı yönleri daha güçlü. Biz de umuyoruz ki fikri yöntemlerimizle biraz daha etkide bulunabiliriz. E, peki sonlara geliyoruz. E, sevgili Mahir ve sevgili Umut biraz e, Türkiye diyeyim ben size. Ve <gülüyor> Türkiye'de müthiş ekonomik aktivitelerden başlıyor. dönüşte. 2001'den beri siyasal istikrar var. Ee, aynı zamanda hem ticari anlamda hem finansal anlamda genişleyen bir ülke. Insider trading'in de oldukça olduğu bir ülke tabii biliyoruz her türlü spekülasyonda. Fakat ben biraz finans kelimesini gazetelerde anlaşıldığı şekilde kullanmak istiyorum. Yani Türkiye... Finans konusunda atılımlar yapmak istiyor. İstanbul'da finans merkezi olur mu diye konuşuluyor. Sizce evet. İstanbul'dan finans merkezi olur mu? İkiniz soru gerçekten o tarafa gitmemiz lazım mı? Ben mi baş? <gülüyor> Vallahi, Peki, yani şu... Ben kendi fikrimi söyleyeyim istersen önce çünkü seninki tamam, daha biraz buyrun, daha uzun olacaktı diye düşünüyorum. Yani İstanbul'dan finans merkezi tabii ki olur ama Batı dünyasının düşün yani daha doğrusu batıdaki örneklerin bir benzerini yapmaya çalışıyorlarsa bence biraz yanlış olur. Çünkü İstanbul daha farklı kökeni olan, daha farklı kültürü olan bir şehir. Oraya özgün bir şekilde düşünülürse olur. Ama Türkiye için başka bir yerde olsa daha hayırlı olur diye düşünüyorum ben. Hiç olmazsa yani hani sürekli bir Türkiye'deki paranın artışı var ama ikinci önemli kriter de muhtemelen bu paranın dağıtılmasıyla ilgili olması gerekiyor. Hani bunu artık İstanbul odaklı olmaktan birazcık çıkarması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'deki zihniyetin. O açıdan e, gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama yaparlarsa olabileceğini düşünüyorum. Ee, ben başka bir yönden yakalayayım. Şimdi bir yerlere bir takım binalar dikip, onun da finans merkezi deyince, finans merkezi olunmuyor. Ee, bir şey gibi, yani bir bina kurduk, üstüne üniversite dedik, üniversite oldu gibi. Olmuyor. Yani onun içini doldurmak gerekiyor öncelikle. O yüzden finans merkezi İstanbul olsa tabii ki güzel bir gelişme olur ama bunun olabilmesi için öncelikle kurumların ve kanunların düzgün bir şekilde o ortamın yaratılması, altyapının yapılması gerekiyor. Yoksa ee, yani bana sorarsanız yani dışarıdan gözüken özellikle gazetelerden meden okuduğumuz e, İstanbul'da bir bölgeyi işte Ataşehir sanırım ayırıp oraya işte bir yatırım yapıp gereken şeyi kurup e, bur burayı bir finans merkezi haline getirmek fakat işte bu bir fabrika değil yani finans çok daha soyut bir şey kanunlarla çok ilgili e, mevzuatla çok ilgili bir takım dünya çapında yatırımcıların gelip burada yatırım yapmasını, paralarını buralarda değerlendirmesini istiyorsak öncelikle o yasal altyapıyı kurmamız gerekiyor. Hakları yani yatırımcı hakları konusunda çok şey var yapılması gereken. Bir takım borsaların aynı şekilde değişik borsaların kurulması. Mesela yenilikçi olabilecek şeyler burada görülmüyor henüz işlem görmeyen, e, borsası olmayan e, bir takım ürünlerin yaratılması, bunların borsaya taşınması gibi yapılabilecek çok şey var. Bütün bunlar yapıldıkça bir yer zaman içinde finans merkezi haline gelebilir. Ama bana sorarsanız böyle bir iki senede olabilecek bir şey değildir. Yani e, çok sistematik bir şekilde ve kararlı bir şekilde uzun vadeye yayılmış bir plan olması gerekiyor. E... O zaman finans merkezleri veya teknoparklar yani hani ufak ölçüde veya büyük ölçüde Hı -hı. bu tür teknolojik ve finansal yatırımlarda niyet güzel diyorsun Umut. Evet. Yani, tuğla ve çelik koymakla da ama olmuyor bu iş. Belki de bir fikir bağımsızlığı gerek. Fikir üretilme mekanizmaları gerek. insan gerek diyorsun. Kesinlikle. Için, biz galiba fazla tuğlaya fazla önem veriyoruz. Arsalara çok fazla önem veriyoruz ama diğer tarafa evet. çok önem vermiyoruz. Mahir de sanıyorum benimle de aynı fikirleri. Yani Farkındasınız Mahir tekno, işte, teknik merkezlerinin de oluşmasında. Hani belki biraz daha mikro seviyede teknoparklar dediğin işte nedir? Ama bunların da işte şurası teknopark olsun, işte burada bunu kuralım. Hep tepeden inme politikalarla bunların yapılmasının bazı dezavantajları oluyor sanıyorum zamanla. Yani inşaat planlarına bakıp Silikon Vadisi'nin bir benzerini yapalım falan demek gibi bir şey yani. Bu Heh, bir... Aynen öyle bir şey. Çok iyi bir benzetme oldu bence. Sizin Finans yani. da böyle bir şey. Yani Wall yani, Street'te Evet, aynı Wall Street öyle pat diye Wall Street olmuyor, yani. orada bir geçmiş var ve e, oturmuş bir kültür. Yani ben ya. o, Or ben... Orayı... Ha, benim de biraz önce demek istediğim şey Ataşehir'de falan değil, yani illa İstanbul'da olacaksa bu iş. Ki aslında Hı -hı. Türkiye'de ne yazık ki, yani tarihine baktığımızda olabilecek Hı -hı. tek potansiyellerde İstanbul gibi görünüyor bana. Tahta kale olması lazım bunun Ataşehir'de. Değil yani. Çok çok güzel olur. Baya çok güzel olur. Ee... Bence çok güzel fikir. O zaman zamanın ruhunu yakalamaktan bahsediyoruz ama biraz da bence zamanın ruhunu yaratmamız lazım. Eğer İstanbul bunu yaratacaksa belki de Tahtakale'den yaratacaktır. Oradaki uh -huh. e, meslek erbaplarının argolarıyla yaratacaktır. Yeah. İlla uluslararası argoları kullanmakla bunları adapte etmeklere de iş bitmiyor. Hı -hı. Kendimiz nasıl yeni e, terimleri bulacağız? Yeni bağımsız düşünceleri sistemleştireceğiz ve diğer dünyanın diğer yerlerine yayacağız. O anlamda taklitçilikten biraz daha özgünleşmeye ve özgünleşme sayesinde kendi kendini kopyalamaya, kendi kendine arttırmaya ve insan hani nasıl çocuk sahibi olur ya fikirlerin de böyle fikir sahibi olup fikirlerin de zamanla kendini türetmesine izin verecek yapılar kurulmalı tuğlayla işler bitmiyor. Hı -hı. Arkadaşlar Boston'dan size sevgiler ve saygılar diliyorum. Şimdi <gülüyor> İstanbul'dasın Umut Sarıyer'den bize katıldın. Evet, ee, beyaz koltuğunda müdür koltuğunda <gülüyor> <gülüyor> finans müdürü. <gülüyor> ee, e, yok <gülüyor> pek o tip şeylerim yok yani ama. Ya yani en katıldığıma son sevindim keyifli bir sohbet oldu. Ben şunu sormak zorundayım ee, yani hazır Tabii. bu kadar e, finans ve piyasalarla ilgili biriyle Hı -hı. konuşuyorken şimdi biz bunun üzerine baya çok konuştuk yani eski programlarda Hı -hı. E, biliyorsun şu anda startup şirketleri. Borsada çok evet. büyük özellikle Amerika'da etkiler yaratıyorlar. Yani i̇yi Hı -hı. ya da kötü ama yani ciddi artık evet. böyle... Hatta bir sürü bence insan, bu startup şirketlerin üyesi olan, sitelerin Hı -hı. üyesi olan insanlar... ...borsadan bu siteler yüzünden bile haberdar olmaya başladılar diye düşünüyorum ben. Daha Hı -hı. yakından takip ediyorlar. Ee, ya yani Facebook'un genel olarak şu andaki bu IPO hamlesinde... Hı -hı. Geleceğini nasıl görüyorsun? Ya yani bana bazen belki de çok yanlış bir düşünce olabilir ama bütün bu teknoloji bazı şirketler bütün borsayı ele geçireceklermiş gibi geliyor. Yani ya da hani bu bu alanlarla ilgisi olmayan bir şirketin borsada yaşama şansı kalmayacakmış gibi geliyor. Ee, şimdi şöyle, yani tarihin her döneminde zaten teknoloji borsayı ele geçirmiştir. Sadece adına teknoloji dediğimiz şey değişiyor. Yani. Zamanda bu demir yolları olmuş, e, işte demir çelik olmuş. Yani endüstri yeni ne varsa, yeni değer yaratacak, ekonomiye lokomotif olacak hangi sektör varsa o şey, o sektör tabii ki borsada çok daha fazla iyi görüyor. Hı hı. Ama bunlar da değişiyor zaman içinde tabii. O var. Yani e, zamanında bankalardı, şimdi teknoloji dediğimiz gibi internet şirketleri. Yani, o yüzden bunu şey gibi düşünmemek lazım. Yani diğer e, şirketler pastadan pay alamıyor gibi Aha. düşünmemek lazım. Tabii ki belli trendlere ya da o günün e, hani popüler sektörlerine göre bazı şirketlerin sermaye bulması daha kolay oluyor olabilir. Hı -hı. Ama yani yapacak bir şey yok tabii ki. Yani e, aynı ama şey gibi düşünelim. Yani belli bir sektörde bir e, hareket varsa e, zaten o sektörde de daha fazla rekabet olacaktır. O yüzden özellikle kolay sektör, zor sektör, kolay sermaye yani pek öyle düşünmemek lazım. Bence önemli olan istikrar önemli ve borsaya katılımın yüksek olması önemli, bilgi olması önemli. Dediğimiz gibi bilgi akışı, yatırımcıların bilgilenmesi, bilgi erişimlerinin kolay olması, şeffaflık. Bunlar olduğu zaman gerisi yürüyor o altyapı olduğu zaman. Okay. Peki çok kısa bir de şunu soracağım. Facebook'un değeri evet. sence yapay mı yoksa gerçeği yansıtıyor mu? <gülüyor> Sadece bir cümleyle söyleyebilir Ben de Tamam ben yine buna e, teorik bir cevap vereyim. <gülüyor> e, daha önce biraz önce, yani konuşmanın başında da program başında bahsettiğimiz bu etkin piyasa, market efficiency dediğimiz konu e, fiyatın değeri yansıttığını söylüyor. Okay. Yani Facebook'a insanlar bu değeri veriyorlarsa Facebook'un değeri budur. Okay. Üstünde bence fazla konuşulacak bir şey okay. yoktur. Uh -huh. Şimdi insan kişisel olarak oturur hesabını kitabını yapabilir ve işte kendine göre bu değeri hak edip hak etmediğini söyleyebilir. Ben öyle bir araştırma yapmadım. Facebook'un da e, finansal tablolarını incelemedim. O yüzden ben bir şey mi Ama Aa, ben genelde hı -hı. piyasa değeri Çok önemli diye... yok galiba o hesabın. İşte diyorum yani Hı -hı. bence gerek yok çünkü evet. ben piyasa değerini yani Facebook'a değer, Facebook değer biçmek için bu kadar bütün dünya bir araya gelmişse ve <gülüyor> yani bu kadar güçlü oyuncular bu kadar büyük paralar buraya yatıyorlarsa eminim ödevlerini yapmışlardır. Hı -hı. O yüzden ben de onların bulduğu fiyatı Hı -hı. E, do doğru bir fiyat olarak e, değerlendirebilirim. Hı -hı. Peki. Ama alacağım demiyorsun yani. <gülüyor> ee, yani borsada yatırımım yok şu anda. öyle değil? <gülüyor> ee, Viyana ve İstanbul'a sevgiler, saygılar. gelecek hafta evet. başka bir konumuzda görüşmek üzere. Umut çok teşekkür ederiz tekrar. Umut gerçekten teşekkür çok teşekkürler. Umarım e, siz de keyifli çok geçirmişsinizdir. E, dinleyiciler de umarım çok sıkılmamışlardır. <gülüyor> o gayet ilgilendiriciydi evet. bence. Peki o zaman. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Tekrar pazarlar. görüşmek üzere. İyi pazarlar.